Merhaba, 3 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı 2. Barajlar Kongresini protesto eden grup, DARP ve biber gazı içeren polis müdahalesi hakkında açıklama yapan Greenpeace Akdeniz, barışçıl protestoculara gösterilen polis şiddetinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erol'u HES'lere karşı çıkanları anlamak mümkün değil dedi. Greenpeace Akdeniz kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı ise kendi memleketleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olmak isteyen ve bu istekleri göz ardı edilen bu insanların neyi protesto ettiklerini anlamak zor değil. Ama biz Greenpeace olarak barışçıl protesto hakkını ve şiddetsiz bir şekilde ifade özgürlüklerini kullanan insanlara dün Barajlar Kongresi'nde ve yakın geçmişte ülke çapında uygulanan Olağanüstü şiddeti anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye'deki yaşam hakkını savunan yerel grupları polis şiddetiyle sindirmeye çalışmak yerine, insanların kendi hayatlarını ve çevreyi ilgilendiren konularda karar mekanizmalarına katılımlarının garantine altına alınması gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Baraj insarası için kesilecek ağaçların başka yerlere tekrar dikileceğini ifade eden Eroğlu, Bir ağaç kesildiği zaman en az 5 katı ağaç dikme, çevreyi düzenleme mecburiyeti getiriyoruz, vadiyi düzenliyoruz, dedi. Atıcı ise, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na hatırlatmak isteriz ki ekolojik denge asırlık ağaçları bir yerden söküp başka bir yere yenilerini dikmek gibi bir mühendislikle çözülemez. Çevrecilik sadece ağaç dikmekten ibaret değildir. Yaşamı korumak için daha samimi bir çaba gerekir. Bu da ancak o toprağın insanlarına ulaşarak onlarla diyalog kapılarını sonuna kadar açarak olur. Diyerek Veysel Eroğlu'na cevap verdi Greenpeace Akdeniz. Bu haber bana nedense Mevlana'nın dergah kurduğu memlekette olduğumuzu unuttuğumuzu düşündürdü siyasetçileri düşününce. Türkiye genelinde kuraklık tehlikesi İstanbul'da yaşayan vatandaşları da endişelendiriyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaz aylarında İstanbul'da su kesintisi yaşanmayacak diye konuşsa da Barajlardaki doluluk oranı %30'lara girildi. Hafta sonu yağan yağmurlar da barajlarda su oranını yükseltemedi. Ülke genelinde yağışlar önceki yıllara göre %37, 2013'e göre ise %47 oranında azaldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerinde barajlardaki doluluk oranı bir önceki yıla göre Ankara'da %30'dan %24'e, Bursa'da 54'ten %40'a kadar geriledi. İzmir'de ise önceki yıla oranla bir azalma yok. Ancak en büyük sıkıntı Türkiye nüfusunun dörtte birini barındıran İstanbul'da yaşanıyor. Geçen yıl Şubat ayında etrafında tel örgüler ve yol kenarına kadar dolu olan Sazlıdere İçme Suyu Barajı'nın suyu büyük ölçüde azaldı. Pabuç ise neredeyse sıfırlandı. Bu arada Küçükçekmece Gölü'nün kirlilik sebebiyle su havzası olmaktan çıkarılması, içme suyunu %40'ını karşılayan Ömerli Barajı Havzası'nda Sultanbeyli gibi semtlerin kurulması gibi sorunlar İstanbulluları endişelendiriyor. Ayrıca planlanan 3. havalimanı çevresel etki değerlendirme raporuna göre projenin Terkos Gölü, Ali Bey Köyü ve sazlı Bosna barajına ulaşan su kaynaklarını azaltacağı ve kirleticiye belirtiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetimi Merkezinden Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu yağan yağmurların barajlara akması için toprağın suya doyması lazım. Kuraklıktan dolayı toprağın su ihtiyacı arttığından Kısa süreli yağmur suları barajlara ulaşmıyor dedi. Esas sorunun kar yağışında olduğunu kaydeden Kadoğlu, barajların kar sularıyla dolduğunu vurguladı. Barajlardaki %30'luk su oranına da dikkat çeken Kadoğlu, dünyanın birçok şehrinde kuraklıkla müdahale planları var. Her şehirde bir meteoroloji mühendisi çalışır. O şehrin su kaynaklarına ait akarsu ve göllerde su seviyeleri, akış, buharlaşma, toprak ve nem gibi yağışları takip eder. Ancak Türkiye'de maalesef böyle bir alışkanlık yok şeklinde konuştu. Bu haberler beni fazlasıyla susattı. Kuraklık ülkeleri farklı çözümler üretmeye zorluyor. Brezilya'da ülkeyi yıllar sonra vuran en kötü kuraklık nedeniyle yüzden fazla kentte su karneye bağlanıyor. Brezilya'da 11 eyalette 142 kentte yaşayan yaklaşık 6 milyon kişinin su kullanımı sınırlandırılıyor. Su sağlayıcısı şirketlerin rezervler, nehirler ve akarsulardaki su miktarının son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladığını belirtti. Yeni uygulamayla vatandaşların su kullanımına sınır getirilmesi öngörülüyor. São Paulo eyaletinde Itu kentinde bazı mahallelere 3 günde bir sadece 13 saat su verildiği kaydedildi. Bana eski Türkiye'deki günleri hatırlattı bu durum. Karadeniz'de mahkemeye taşınan bir HES projesi daha köylülerin zaferiyle sonuçlandı. Ordu Bölge İdare Mahkemesi Giresun'un Kesap ilçesi Karadere Köyü Büyükdere üzerinden Proen Enerji ve Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan hidroelektrik santrali için Ordu Valiliği tarafından verilen çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Mahkeme, Ordu İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması sisteminin reddine ilişkin verdiği kararı da iptal etti. Ordu Bölge İdare Mahkemesi Derelerin Kardeşliği Platformu kurucu başkanı Avukat Remzi Kazmaz tarafından açılan davada Projenin yürütülmesi durumunda giderilmesi güç ve olanaksız çevresel zararlara neden olacak denilmişti. Kurulan HES için köylüler uzun süredir eylemler düzenlemiş. Bölgede bilirkişi incelemeleri yapılmıştı. Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararında bilirkişilerin yetersizliğine, can suyunun net olarak hesaplanmamasına ve ekosistemin göreceği zarara dikkat çekti. Bu karar valiliklerin çet gerekli değildir diyerek HES inşaatlarının önünü açmasına karşında bir emsal niteliği taşır. Yeşil ve... Barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.